Rahim'in Şeytanı ረcim Bismillahirrahmanirrahim. 91. 1. ayet-i kerimeye kadar gelmiştik. Hatırlayalım kısaca. Son olarak Yusuf Aleyhisselam'ın huzuruna geliyor kardeşleri ve bilmediğiniz bir zamanda siz cahiller iken Yusuf'a neler yaptığınızı biliyor musunuz diyor. Belki söylememiştik. İslam alimleri buradan hareketle o zaman Yusuf'un kardeşlerinin nebi olmadıkları sonucunu çıkartıyor bundan. Çünkü nebi cahil olamaz. Cehaletle de nitelendirilemez. Kalû e inneke le'amta Yusuf sen gerçekten Yusuf'sun değil mi diyorlar. O da diyor ki: "Kale ana Yusuf ve Evet ben Yusuf'um. Bu da benim anne baba bir kardeşim. Kad mennallahu aleyna. Allah bize lütfetti. Bana sizin gördüğünüz bu hale varıncaya kadar lütuflarını sürdürdü. Kardeşimi de sizden farklı davranmak veya sizin yaptığınız davranışları yapmamak suretiyle ona lütufta bulundu. Çünkü diyor bir de şunu söylüyor. Aynen. İnnehu men yetteki ve yasbir fe innellaha la yudu'u ecrallu muhsinin. Takvalı olan ve sabreden şunu bilsin ki Allah ihsan edicilerin ecrini, mükafatını zayi etmez, boşa çıkarmaz. Takva Kur'an-ı Kerim'in üzerinde en çok durduğu müminler için olumlu olarak en çok zikrettiği niteliktir Kur'an-ı Kerim'in çok önemli anahtar terimlerinden birisidir. Takva'nın birinci mertebesi veya olmazsa olmazı İslam noktayı nazarından evvela küfür ve şirkten korunmak ve tevhid üzerinde sebat göstermektir. Takva'nın en alt mertebesi budur. Ondan sonra haramlardan uzak durup emirleri yerine getirmek mertebesi gelir. Yani haramlardan uzak durmak ve farzları ifa etmek. Ondan sonra sünnet ve mendupları yerine getirip mekruhlardan kaçınmak veya mekruhlardan kaçınmak önceliklidir. Sünnetleri yerine getirmek, mentuklarıyla getirmek ondan sonradır. Ondan sonra şüpheli hallerden dahi uzak durmak gibi vera ve daha ileri mertebeleri vardır. Sabır da iman ile birlikte, müminlerle birlikte bulunması gereken en önemli vasıflardan birisidir. Bu da takva ile yakın mana taşıyor aynı zamanda. Çünkü sabrı İslam alimleri şöyle açmışlar, açıklamışlardır. Sabır, itaat üzere sabır, masiyetlere karşı sabır ve musibet hallerinde sabır olmak üzere üç ayaklıdır ifade yerindeyse. İtaat, edeceksin. O bu ne bitmez şeymiş de diyeceksin. Hani anlatırlar ya fıkrada adamın birisi namaza başlamış bir gün kılmış. Hadi neyse üç gün beş gün bakmış ki o her gün beş vakit bitmiyor bu. Ne bitmez şeymiş bu be demiş. Bırakmış. Bu sabır değildir işte. Sabır aynı zamanda Allah'ın itaatlerinden zevk almayı da ihtiva ediyor. Onun için Türkçe'de Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır derler. Bir de sabır kelimesi aynı zamanda Arapçada çok zehirli bir acının adıdır. Kelime olarak. Bir zehirli çöl ağacının adıdır. Acı, çok acı. Sabır ona benzetiliyor. Ona benzetiliyor. Günahlara karşı sabır. Hele asrımızda içki mi teşvik edilmiyor? Fuhuş, hayasızlık mı teşvik edilmiyor bütün şubeleriyle? Faiz mi teşvik edilmiyor? Allah'ın ahkamı ve nizamı dışındaki hüküm ve nizamlar mı teşvik edilmiyor? O kadar çok masiyet kapıları fazla ki Bunların hepsine karşı direnebildiğiniz zaman gerçekten allah Teala'nın sabredenlere ecirleri hesapsız verilir buyruğuna insan Allah'ın izniyle mazhar olursun. Bizse sadece musibete sabrı hatırlar olduk. Musibete sabır her insanın hayatında muhteliftir. Allahü Teala Rabbim bazen kimseye musibet de vermez. Öyle çok ciddi bir imtihan olacak. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı kirama Allah'tan afiyet isteyin diyor. Ashab-ı kiram ilk anda pek işin ciddiyetinin farkına varmıyor. Peygamber biraz daha üsteleyerek hatta biraz da kızgınlıkla belki şunu bilin ki dünyada da ahirette de insana afiyetten daha büyük bir nimet verilmemiştir diyor. Çünkü iman afiyeti şirkten, isyandan, bid'atlerden, hurafelerden imanını selamete eriyor afiyet sayesinde. Bedeni afiyet, sağlık ve sahat birçok hayırların başıdır. Küçükken büyüklerimiz gencin namazı bir başka oluyor derlerdi. Anlayamıyorduk. Anlayamıyorduk. Ha Bir bakıyorsun ki yaş ilerleyince bir dizlerde sızılar başlıyor. Yok ayağını bükmemeye, bükememeye başlıyorsun. Yok bel fıtığın oluyor, yok kilon oluyor, yok şu oluyor, yok bu oluyor. Kalkamıyorsun, oturamıyorsun. Ya o şey diyor o şey o şey o şey diyorsun. Hatırla hatırlayabilirsen. Onun için eskiden de gençler bilebilse yaşlılar yapabilse demişler. İşte afiyet budur. Afiyet budur. Allah'ın istediği yerde ...istediği gibi olabilme lütfu ve ihsanıdır. Allah'ın rızasına yakın olabilme imkanıdır afiyet. Şeytandan uzak kalma... ...nefsin hevasının etkisinden kurtulmadır afiyet. Dünyada afiyet bu. Ahirette de afiyet... ...cehennemden ve cehennemin musibetlerinden... ...mahşerin dehşetli hallerinden... ...felaketlerinden... Kabirdeki azaptan ve benzeri ölüm sonrası karşı karşıya zalimlerin, fasıkların, kafirlerin kalması söz konusu olan hallerden kurtulmaktır afiyet. Gerçekten bunu bu şekilde anladığımız zaman afiyet çok büyük bir nimet. İşte sabredebilmek de afiyetin bir parçası veya bir yönü veya bir teminatıdır. Sabredebildiğiniz zaman dininiz de dünyanız da Allah'ın iziyle afiyettedir. Neye sabredemiyoruz? Faraza. Yahu hayatımın ekonomik sıkıntılarına sabredemiyorum. Güzel. Her gün her birinize her bir bankadan her birimize bana da geliyor çünkü. 50 tane mesaj geliyorsun. Düşük faizlerle faizler, bilmem neler, krediler vesaireler. Ne güzel. Hileli alışverişler. Borsa oyunları, şans oyunları, bilmem neler vesaire. Al alabildiği kadar. Ya nihayet bir ev olacaksın, ne olacak bize benimle kredi alsan falan. Yollar o kadar... Rahat ki. Bunlara bir ayağın gitmeyi versin. İnsanın ayağı bir kaymayı versin bazen. Arkası gelir. Rabbimin rahmetiyle tövbe ve dönüşü nasip ettikleri elbette de olur yani. O müstesna. Onun için hayatımızda yani hayat İmani hayat veya İslami hayat incecik bir tüle benzer. Orada hafif bir delik açıldı mı bir gedik oluştu mu o büyür. Ne yapıp edip o tüle benzeyen hayatımızda o tül ile bağdaşmayan bir gedik açmayalım. Onu takviye edelim. İkinci perdeyle astarlayalım. Ne yaparsak artık? Onu zayıflatmak değil. Onu takviye edeceğiz. Hayatımızla onu. Yani öyle bir dokuma ki hayat. Gerçekten. Siz bu dokumayı zayıflatabilirsiniz de yaşantınızla. Gücünü arttırabilirsiniz de. O incecik tül. Önceleri diyelim ki en cılız. En güçsüz ipliktense iplikten ise sen takvayı iltizam ederek takva yolundan ayrılmayan zamanla en sağlam en güçlü ipek dokuma haline gelir. İpekten bir tül olur. Kılıç bile, bile yerine göre işlemez. İpeğin öyle bir özelliği var. Kılıç bile kayar üzerinden. Bu bize bağlı. Onun için Gerçekten takvalı ve sabreden kimseler için ne ecir vereceği belirtilmiyor bak. Allah ihsan edicilerin ecrini boşa çıkarmaz. Çünkü insanlar takva ve sabırda mütefavittirler. Yani farklı farklıdırlar. Herkesin mertebesi ayrıdır. Ve Cenab-ı Allah herkese mertebesine göre ama kesinlikle hak ettiğinden çok çok çok daha fazla olmak üzere mükafat verir. Burada merhum Hasan Basri'nin takva ile alakalı hoş güzel bir tarifi var. Zannederim daha önce de okumuştum. Bir daha okuyalım. Diyor ki takva cinaslı bir şekilde de söylemiş attakva elhaffumin el celil takva Celal ve azamet sahibi Allah'tan korkmaktır bu ve bitten zil bu indirdiği ahkam ile kitab ile amel etmektir Ve, daha bil azar azı olup kanaat göstermektir. Çünkü gelsin gelsin dediğin zaman bunun sonu gelmez. Orada hudut tanımaz olur insan bazen Allah. Vel istidadu li rahil. O göç edilecek güne de hazırlıklı olmak demektir. Takva el havf min el celil ve el amelu bi't tenzil. <tık> ve bil kalil, rahil. Dört cümle böyle bir beyit bir kıta gibi yazmış, muhterem söylemiş. Celil olan Allah'tan korkmak, indirmiş olduğu hükümlerle amel etmek, aza razı olmak ve yolculuk gününe hazırlanmak, hazırlıklı olmak. Bunlar böyle, takva bu. Peki Yusuf Aleyhisselam kardeşlerine bunları söylüyor ve birbirlerini tanıyorlar. Kardeşlerinin durumu ne oluyor? Kalu tellahi lekad aesarekeallahu aleyna ve in Allah'a yemin olsun ki Allah seni bizlere üstün tutmuştur. Ve şüphesiz biz vaktiyle hata edenlerden olmuştuk. Fazilet işte budur. İnsanın hatasının farkına varması faziletin başlangıcıdır. Burada başlar. Evvela kusurunu, hatanı idrak edeceksin. Önce kendine itiraf edeceksin. Evet ben hata ettim. Kendine yaptığın bu itiraf seni rahatsız edecek. Ondan sonra kula işlenen her bir hata aynı zamanda Allah'a karşı da işlenmiş bir hatadır. Çünkü Allah kullara karşı haksızlık yapılmasını kabul etmiyor. Ondan sonra bu hatanı Allah'a itiraf edeceksin. Ya Rabbi ben bu hatayı Seninle alakalı olan kısmını af buyur. Sana itiraf ediyor. Tövbe ediyor, afetmedi. Ondan sonra da kula karşı işlemiş olduğun o kula karşı hatalı olduğunu söyleyip ondan gerekirse helallik dileyeceksin. Hakına helal et. Böyle şey olmaz. Bu çok kolay işte alacak her zaman söylenir. Hakına helal et. E ben de ettim kendimizi kandırmayalım. Öyle halallık olmaz. Gideceksin, diyeceksin ki benim sana karşı şöyle şöyle bir hatan bir kusurum var. Malını mı yemişsin? Hak ettiği bir hakkını mı yap yemişsin? Vermemişsin. Kıybetini mi yapmışsın? Hak etmediği şekilde ondan kötülükle mi bahsetmişsin? Vesaire vesaire. Neyse artık. Diyeceksin ki vallahi benim böyle böyle böyle hata. Bu mudur? Çünkü bu dünyada helallık dilemek var. Bu dünyada insanları birbiriyle kolaylıkla razı etmek mümkündür. Az bir şekilde belki kardeşlerimizi razı edebiliriz kardeşimizi. Hakkımızı helal etmesini sağlayabiliriz. Peygamber Aleyhisselatü Selam bir gün ashab-ı soruyor. Söyleyin bana diyor, siz kendi örfünüze göre müflis kime dersiniz? İflas eden kime dersiniz? Ya Resulallah biz müflis diye aramızda parası, pulu, dinarı, direni olmayana deriz. O müflistir. Asıl müflis diyor kıyamet gününe gelir. Namazı var, orucu var, hacı var, zekatı var, susu var. Bir gın ne türlü hasenat varsa hepsinden işlemiş. Hepsinden var. Ama kimsenin kalbini de rahat bırakmamış. Şunu vurmuş, buna haksızlık etmiş, buna sövmüş. Başkasının gıybetini yapmış, herkesten bir şey almış, gitmiş. Evvela diyoruz. Onun hasenatı alınır. Haksızlık ettiği o kimselere, hak sahiplerine verilir. Bir şeyler artarsa ona hakları ödendikten sonra ne güzel, şanslı sayılacak, iyidir. Fakat hasenatı bitip de alacaklar bitmemişse, bu sefer onların seyyiatı alınır, hasenatı zaten tükenmiş, onun seyyiatına katılır. Ve bu sefer de cehenneme atılır. Ahireti hesaba katmadan dünya hayatı doğru yaşanamaz. Ahireti hesaba katarak yaşayacağız. Başka yolumuz yok. Çünkü var. Muhakkak gerçekleşecek bu. Ölüm, hatta ölümden önce hayatımız ne kadar gerçekse, Ölüm de o kadar mukadder bir gerçektir. Ve ölümden sonra da hayat o kadar büyük bir gerçektir, bir hakikattir. Onun için diyor, Yolculuk yapacağın güne hazırlık yapmaktır diyor. Ne diyor? Peygamber şairi Hasan bin Sabit, aleyallahu kullü inlet selammet ya alettin hadmur ve her bir anne evladının esenliği sağlığı uzasa dahi bir gün gelecek kambur bir alet üzerinde taşınıp götürülecektir tabuttan bahsediyor yani Denişir'den bahsediyor. Bir gün gelecek, onun üzerinde taşınacaktır. Hangi akıl, hangi idrak bizim ve kainatın abes boşuna yaratılmış olduğunu kabul edebilir ki? Akıl bunu kavrar, bunu buna evet diyebilir mi? Allah bunca işi boşuna yarattı biz diyor, yeri ve göğü ile onların arasındakileri oyun ve oyuncak olsun diye mi yarattık diyor. Bir başka hadiste ey insanlar diyor, şunu bilin kutsi hadiste ben mahlukatı yalnızlıktan canım sıkıldığı için yaratmadım diyor. Benim bunu yaratmaktan bir maksadım, bir gayem var diyor. E Cenab-ı Allah Peygamberleri vasıtasıyla bu gayeyi ve maksadı göstermiş, bize öğretmiş. Onun için şu dünya hayatında fazileti elde etmek istiyorsak, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin yaptığı gibi, kendi nefsimizden başlayarak adım adım, kime karşı hatamız varsa evvela hatalı olduğumuzu kabul edip itiraf edeceğiz. Hatanı itiraf edersen başkalarının sana yaptığı iyiliklerini de itiraf edersin. Onları da fark edersin. Allah'a karşı hatalarımızı itiraf etmezsek Allah'ın üzerimizdeki nimetleri de fark edemeyiz. Nimetlerini fark edemediğimiz oranda da ibadetimiz yetersiz, kısırsız ve anlam kaybeder. Allah'ın üzerimizdeki nimetlerini idrak ettiğimiz nisbette, ona karşı kusurlarımızı ve eksiklerimizi idrak ettiğimiz nisbette ona gerçek manada kulluk yaparız. Allah'a şükreden de gerekirse kullara, insanlara şükretmesini bilmek zorundadır. Çünkü Peygamber aleyhisselatü insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez diyor. Çoğu kimse görüyorum. Ya teşekkür etmesi gereken bir iş yapılıyor ona. Teşekkür etmiyor. Niye? Tekebbürden. Yapılan bir iyiliğe karşı teşekkür etmeyen, etmesini bilmeyen, öğrenmemiş, kimse gerçekten bunları bilmediğinden yapmıyor. Nefsi ona yaptırtmıyor. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Senin bu iyiliğin bana ilaç gibi geldi, farazan demesini bilmeyen kimse olur mu ya? Olmaz ki. Yapılan iyiliğe karşı teşekkür etmek herkesten çok Müslümana yakışır. Yapamıyoruz. Yapamayanlarımız var maalesef. Yapamayanlarımız var mı? olmaz ki teşekkür tıpkı Cenab-ı Allah'a ne kadar şükredersek nimetlerin artmasına sebep olursa eğer ben birisinin bana olan iyiliklerinin devamını istiyorsam bana yaptığı iyiliklere karşı teşekkür etmeyi de ihmal etmemeliyim bu nasıl yapılacaksa bazen sözlü olur bazen sözle birlikte ameliyle birlikte olur Bazen efendim hediye karşı hediye vermekle olur. Bak, bir şekilde olur yani her bir e, yapılan iyiliğin karşılığı da teşekkürü farklıdır tabi. O şekilde yaparsanız ha o insanın size her fırsatta iyilik yapmasının da teminatı olur bu. Ama bir teşekkür etmezsiniz, iki etmezsiniz, üç etmezsiniz. İnsanoğlu da bu budur Cenab-ı Allah değiliz ki biz haşa. Cenab-ı Allah şükretmeyenlere de veriyor. Kafire de veriyor ne olacak ama biz insanlar masalesef böyle değiliz. Çok azdır. Teşekkür beklemeden iyilik yapmayı sürdürenler. O Kur'an-ı Kerim'in de öğütleydiği bu. İnnemâ li livejhillâh la nuridu minkum cezâ la şükûrâ diyor. Kendileri yemeye muhtaç, yemeye ihtiyacı olana yemek veriyor. Yediriyor onu. İhtiyacı olan yemeği ondan sonra diyor ki biz size ancak Allah rızası için yemek yediriyoruz. Sizden ne karşılık bekliyoruz ne de bir teşekkür. Bu yüce ahlak çok az kimsede olur. Dolayısıyla biz her halükarda gelsin veya gelmesin arkası çok önemli değil. Bir vazife bilerek teşekkür etmesini veya hatalıysak hatamızı itiraf etmesini bilmeliyiz. İşte Yusuf'un kardeşleri bize bunu öğretiyor. İtiraf ediyorlar kardeşlerinin önünde. Biz gerçekten hata etmiştik vaktiyle diyor. Yani kusurumuza bakma, affet bizi diyorlar. Bizden af dileyene karşı da bizim yapacağımızı, nasıl davranacağımızı da Yusuf Aleyhisselam'ın verdiği karşılıktan öğreniyoruz. Diyor ki, قَالَ لَا تَثْر۪يبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ Bugün yaptıklarınızın hiçbiri başınıza kakılarak ayıplanmayacaksınız. Siz beni vaktiyle kuyuya attınız hea, falan yok öyle bir şey. Ve buna benzer. E bundan da ötede fazla bir şey yapamaz insanlar birbirlerine yani. Öldürmek kastıyla bir insana daha fazla ne yapılabilir ki zarar olarak? Öldürmeye kalkışıyorlar. Bugün hiçbir kötülüğünüz, hatanız, kusurunuz başınıza kakılmayacak. Şöyle hata ettiniz, böyle yanlışlık yaptınız, siz ne biçim kardeşsiniz, ne kadar zalimmişsiniz falan bunların hiçbiri yok. Bugün hiçbir yaptığınız size hatırlatılmayacak. Bu da fazilet budur. Alicenaplık dediğimiz budur. Ya gafirullahu lekum. O kadar Ali alicenap ki kusur bana karşıda olmamış diyor. Onu söylemek istiyor. Rabbimiz size mağfiret. Rabbim size Allah size mağfiret buyursun diyor. Ve huve rahimin bir de ümit kesmemelerini hatırlatıyor. O merhametlilerin en merhametlisidir. Ondan daha merhametli şey olmaz. Böylelikle insana karşı kusurlarını itiraf etmenin yanında asıl ısrarla çalınması gereken kapıyı da gösteriyor. Adresi gösteriyor. Siz vaktiyle o hatalarınızı da evet bana karşı işlediniz ama en büyük hatanız Allah'a karşıydı. Onun kapısını da çalmayı ihmal etmeyin diyor. Bu da Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine karşı olan şefkatinin oldukça ileri derecede olduğunu gösteriyor. Peygamberler böyleydi. Her şeyleriyle örnekti. Beşeriyetin onlardan öğrenecek o kadar çok şeyi var ki. Bunlar ancak onlardan öğrenilir. Başkalarından değil. Başkalarından değil. Büyük büyük takdim edilen bir takım filozoflar, filozoflar var. Kötülüğün teşviki babından olmaması için söylemiyor. Birilerinin hatıratını okuyun, çok affedersiniz ne kadar çirkef bir insan olduğunu görürsünüz. Oysa aynı adam büyük filozof. Çirkef. kendisinin yazdıkları ben onun için söylemiyorum. Veya bir başkası söylemiyor. O Onun yazdıkları bunlar, onun hatıratı okuduğunuz zaman Allah Allah diyorsunuz ya bu sefil insan insanlara fikir babası filozof örnek bir insan olarak okutuluyor kitapları ben söyleyeyim, okunması gereken temel eserler arasında gayet diyor. bu adamın kendisine faydası yok olmamış daha doğrusu bunun kıymeti ne Peygamberler işte böyle değil. Peygamberler müstesna şahsiyetler. Ama müstesnalıklarına rağmen her konuda beşerin insanın kendilerine uyması mümkün olacak kadar da gerçekçi vakacı insanlar ifade ise vaka ile yaptıkları ideal değil yani. Hayal değil. Getirdikleri, anlattıkları, söyledikleri bir hayal değil, vakayla birebir örtüşen ama vakayı alabildiğine yücelten kimseler onlar. Bu budur. İşte burada da böyle bir yücelik var. Ondan sonra tabi babasının durumunu da haliyle ya onlardan veya vahiy yoluyla öğrenmiş... Diyor ki onların yaptıkları hatayı hatalarının sebep olduğu olumsuz neticeleri tamir etmek yine ona düşüyor. allah Teala faziletli davrananlara ve mazlum olanlara bazen öyle imkanlar veriyor. Koca Mısır Yusuf Aleyhisselam'ın tedbir ve idaresine muhtaç oldu Budur. Onun için biz de ne kadar takvalı ve sabırlı olursak az önce bahsettiğim başta bahsettiğim çerçeve içerisinde her şeye rağmen bu dine sahiplenmemizi ve bu dinin gereklerini yerine getirmemizi yerine getirecek olursak bir gün gelecek Amerika'sı da Rusya'sı da Çin'i de Müslümanların eteğine yapışacak. Şu dünyayı Kurtarabilecek reçete yalnız sizin elinizde var. Ve bu işin adayları sadece sizsiniz diyeceklerdir. Yusuf aleyhisselam da böyle kurtarıcı görüldü. Ve işte yaptı. Onların hataları neticesinde babaları gözlerini kaybetmişti. Diyor ki, İzhebû bi kamîsi hâdâ. Benim şu gömleğimi alın. götürün. Fe'lquhu ala veci abi. Onu babamın yüzünün üzerine bırakıverin. Ya'ti basira. Derhal görü verecektir. Ve'tuni bi ehlikum Ve bütün ailelerinizi, ailenizi, akrabalarınızı da birlikte ...bana getirip gelin diyor. O çölde... ...o kıtlık içerisinde... ...ikide bir git gel... ...yapmayın. Hep birlikte diyor... ...bana gelin diyor. Takva ve sabrın... ...ihsan edici olmanın... ...akıbeti budur. Biz bazen... ...acele ediyoruz. Aceleciyiz... ...sanoğlu olarak... Aceleciyiz dedik de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yine bir hadisi hatırıma geldi, arz edeyim. Etkileyici bir hadis. Habbat İbn-ül Eret radıyallahu anh Mekke döneminde en ağır işkencelere tabi tutulanlardan birisiydi. Ve işkencelere karşı da en büyük sabır ve metanet gösterenlerin de başında geliyordu. Güçlü, kuvvetliydi, demirciydi. Rivayetlere göre kor ateş üzerine yatırılır, sırt üstü ve vücudundan eriyen yağlar veya terler artık neyse ateşi söndürüyordu. Söndürecek kadar işkence görürdü. <Gülüyor> Böyle bir işkenceden sonra geliyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. O sırada Kabe'nin gölgesinde istirahat ediyor Peygamber Efendimiz. Ya Resulallah diyor, bizim için Allah'a dua etmeyecek misin? Allah'tan bizim için yardım istemeyecek misin? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam doğruluyor. Diyor ki, Allah'a yemin ederim. Yani şu andaki hal hiç güvenlik yok. Gördüğünüz gibi anlatıldığı gibi. Allah'a yemin ederim diyor. Allah dinini öyle bir tamamlayacaktır ki. Yemen'den Hadra Mevte kadar bir kadın bir rivayete göre de bir kişi adam seyahat edecek kalbinde Allah korkusu ile ...kurdun koyunlarına saldırması... ...korkusundan başka bir korku bulunmayacaktır. Yani... ...Allah'ın dininin emniyeti... ...sağladığı güvenlik... ...o... ...yol kesicilerin... ...kervan talancılarının... ...kol gezdiği o mıntıkada... ...insanlar... ...tek başlarına... ...grup olarak da değil... ...kişi tek başına diyor seyahat edecek... Ve kalbinde bir Allah korkusu, bir de kurdun koyunlarına saldırma korkusu bulunacaktır. Başka bir korku yok kalbinde olmayacaktır. Allah bu işi böyle tamamlayacak, tamamına erdirecektir. Bu mükafat nedir? Neyin mükafatıdır? Onların hak üzere sebatlarının mükafatıydı. Hemen ya Rabbi bu ashabımı bu sıkıntıdan kurtar da diye de dua etmiyor bu Din üzerinde gerçekten biz sonsuza kadar sebat göstermesini bilirsek allah Teala da nurunu tamamlayacaktır. Buna dikkat edelim. Derken ailelerini geri getirmek için Babalarına gömleği bir an önce yetiştirmek için geri gidiyorlar. Geri gidiyorlar. Filistin'e doğru geri dönüyorlar. Kardeşinin yani Yusuf Aleyhisselam'ın kanlı gömleğini götüren kişi bir rivayete göre Yahuza idi. Diyor ki senin kanlı gömleğini babama ben götürmüştüm. Ve gözlerinin kör olmasına sebep olmuştum. Şimdi gözlerinin açılmasına sebep olacak olan bu gömleğini de ben götürmek istiyorum diyor. Ve onu alıp kervanın kafilenin önünden gidiyor. Kervan diyor ve lemme fasalatil iru. Kervan Mısır'dan geri dönmek için. Yola koyulunca, ayrılınca Mısır'dan talebuhum inni la ecid riha Yusuf. Allah Allah. Babaları "Ben gerçekten Yusuf'un kokusunu alıyorum." dedi. Kaç bin kilometrelik mesafeden bir gömleğin gömlekten Yusuf gelecek. Halbuki daha önce de Yusuf vardı. Yine kokulu, kozan kokusunu almıyordu. Gömleği yola çıktı. Kokusunu almaya başladı. Lev la entufennidun. Eğer siz bana bunak demeyecekseniz ben böyle bu kokuyu alıyorum diyor. Torunlarına söylüyor bunu. Çünkü okulları yok. Öbür tarafta bu. Bakın ayet-i kerimede işte şey olarak diyelim ki anlatım sanatı bakımından iki ayrı yerde aynı anda cereyan eden bir olay. Bir tarafta kervan yola koyuluyor. Öbür tarafta Yakup Aleyhisselam bu kokuyu alıyor. İşte biz zannediyoruz ki bu anlatımlar bir zamanların roman ve hikayelerinin anlatımıydı. İşte bu arada böyle olunca bu arada böyle oluyordu falan. İşte konakta faraza böyle olunca tarlada bu oluyordu aynı zamanda. Bu günümüzün anlatımı değil. Kur'an-ı Kerim bu anlatımları çok üst düzeyde ifade edeyse gerçekten dile getirmiştir. Arası bunları böyle hatırlatarak aramızda mutlaka edebiyata şuna buna Merakı olacaklar olur. İslam adına Müslüman olarak kalemini kullanacaklar. En evvela malzemelerini herkes, herkes. Uğraşı alanımız ne olursa olsun. ilk başvuru kaynağımız Kur'an-ı Kerim olacaktır. Bu budur. Ne olursak olalım. İster din alimi olalım, ister eğitimci olalım, ister matematikçi olalım, ister kimyager olalım, ister sosyolog olalım, ister başka bir şey ne olursak yani olalım. Hukukçu olalım vesaire. Hepsi dahil. İlk referans kaynağımız, hareket noktamız, Kur'an-ı Kerim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olmak zorundadır. Bunlarda her şey var çünkü. gerçekler var. Ama aramasını bilmek lazım. Aramasını bilmek lazım. Kalu tellahi inneke kadim. Allah'a yemin olsun ki sen yine eski şaşkınlığındasın. Yani Yusuf'un etkisiyle şey diyorsun böyle şaşkın duruyorsun. Felemma enja'a el-bashir müjdeci gelince elqahu ala vejhihi ferteb basira. Gömleği getiren o müjdeci kişi gelince gömleği babasının yüzü üzerine bıraktı diyor. O da derhal görmeye başladı. قَالَ اَلَمْ Dedi ki ben size dememiş miydim? Muhakkak ben Allah'tan sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum diye. Bir bilgiye dayanarak demişti ki gidin Yusuf'u arayın mesela. Bir bildiği var demek. Vahiy tabi ve peygamberlik apayrı bir hadise o aklın, deneyin, fizik alemin yani görünür alemin sınırları içerisinde bilinebilecek, laboratuvara sokulabilecek bir hadise değildir. Fakat vahyin peygamberlere geldiğinin de en şaşmaz, en tartışılmaz delili de elimizdeki Kur'an-ı Kerim'dir. Ve bu Kur'an'ın, Peygamber Aleyhisselatü Selam'ın nebi olarak sünnet-i seniyyesinin ortaya koyduğu nizamdır. Vaktiyle ya bir yerde okumuştum veya itibat ettiğimiz birisinden dinlemiştim. Bir Mısırlı tabip kataraktı gömlek meselesinden hareket ederek insan terinden hazırladığı ilaçla tedavi ediyor. Madem ki bu şeydir Yusuf Aleyhisselamın kokusu gömleğe neyle silmiştir? Sadece giymekle değil aynı zamanda Mısır gibi bir yerde terlemiştir Terin neticesinde ter kokusu o insanın kokusu oraya silmiştir. Buradan hareketle o tabi insan terinden artık mutlaka daha başka şeyler de bir şeyler yapılıyor nasıl oluyorsa onu bilmiyorum tabi yapılmışsa veyahut da. İnsan terinden kataraktı hazırladığı ilaçla kataraktı tedavi edebiliyor. Kataraktın beyaz türünü. Çünkü ve biyadat aynahu min elhuzun diyor. Gözlerine kederden dolayı ak düşmüştü diyor. Kederden yani her bir göz hastalığına ve her bir göz perdesine değil, özel buna uyan Yakub Aleyhisselam'ın bu hastalığına uyan. Göz hastalığını tedavi ettiğine dair böyle bir bilgi var zihnimde. Kaynağını dediğim gibi şu anda tabi olarak hatırlamıyorum. Bunun üzerine onlar da diyorlar ki Kalu ya ebâne estağfir <gülüyor> lene zunubene Babamız yeni döndüler, geldiler. Bizim için günahlarımızdan mağfiret dile. Bir daha itiraf ediyorlar. Çünkü şüphesiz biz hata edenler, günah işleyenler idik. Olduk. Bizim için mağfiret dilen. Yusuf aleyhisselama karşı da kusurluydular. Ona da söylediler aynı şeyi. Biz hatalıydık. Allah seni bize tercih etti, üstün tuttu dediler. Yakup aleyhisselama da aynı şeyi söylüyorlar. Çünkü ona karşı da hata işlemişlerdi. <gülüyor> babalarını böyle bir acıyla karşı karşıya kalmak durumunda kendileri sebep olmuşlardı. Ve ondan da kendilerini affetmesini, hakkını helal etmesini istiyorlar. Allah'tan da kendilerinin fazileti, kendisinin kendilerine fazileti olması dolayısıyla kendileri için onun mağfiret dilemesini istiyor. O da diyor ki, قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ Rabbimden sizin için mağfiret dileyeceğim. Rivayetlere göre seher vaktine ertelemiş onlara mağfiret dilemeyi. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> vel mustagfirine bil eshar diyerek ve bir de seher vakitlerinde Allah'tan mağfiret dileyenler diyerek o vakitlerde mağfiret dilemeyi ne yapıyor? Mübarek kılıyor, özellikle övüyor, yüceltiyor fur Rahim Şüphesiz ki Allah çok mağfiret edendir günahları bağışlayandır merhamet edendir diyor Evet biraz denelüs Ondan sonra devam ederiz inşallah